İstanbul'da Darül Hikmet'te bulunduğu zaman, Sünuhat Risalesi'nde yazdığı gayet acip bir vakıa-i ruhaniye. Rüyada bir hitabe. 1335 senesi Eylül'ünde, Dehrin hadisatının verdiği yeis ile, şiddetle muztarib idim. Şu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. Manen rüya olan yakazada bulamadım. Hakikaten yakaza olan rüyayı sadıkada bir ziya gördüm. Tafsilatı terk ile bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim. Şöyle ki, bir cuma gecesinde nevm ile alemi misale girdim. Biri geldi dedi. Mukadderatı İslam için teşekkül eden bir meclisi muhteşem seni istiyor. Gittim gördüm ki münevver emsalini dünyada görmediğim selef-i salihinden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 dedim Musibet şerr-i mahs olmadığı için bazan saadette felaket olduğu gibi felaketten dahi saadet çıkar. Eskiden beri ilahi i kelimetullah ve bekâ-i İslam için farz-ı cihadı deruhte ile kendini yekvücut olan alemi İslam'a fedaya vazifedar ve hilafete bayraktar görmüş olan bu devlet-i İslamiyenin felaketi Alemi İslam'ın saadet-i müstakbelesiyle telafi edilecektir. Zira şu musibet, mayi hayatımız ve âb-ı hayatımız olan, uhuvvet-i İslamiyenin inkişaf ve ihtizazını harikulade tacil etti. Biz incinir iken, İslam ağlıyor. Avrupa ziyade incitse, bağıracaktır. Şayet ölsek, yirmi öleceğiz, üç yüz dirileceğiz. Harikalar asrındayız. 2-3 sene mevitt'ten sonra meydanda dirilenler var. Biz malubiyetle bir saadeti acileyi muvakkata kaybettik fakat bir saadeti acileyi müstemirre bizi bekliyor. Pek cüz'i ve mütehavvil ve mahdud olan hali geniş istikbal ile mübadele eden kazanır. Birden meclis tarafından denildi: İzah et. Dedim: Devletler milletler muharebesi Tabakat-ı Beşer muharebesine terk mevki ediyor. Zira beşer esir olmak istemediği gibi ecir olmak da istemez. Galip olsaydık hasmımız düşmanımız elindeki Cereyana müstebidaneye, belki daha şedidane kapılacak idik. Halbuki o cereyan hem zalimane hem tabiat-ı İslam'a münafi, hem ehli imanın ekseriyet-i mutlakasının menfaatine mübâyin hem ömrü kısa parçalanmaya namzettir. Eğer ona yapışsaydık alemi İslam'ı fıtratına, tabiatına muhalif bir yola sürecek idik. Şu medeniyeti habise ki biz ondan yalnız zarar gördük. Ben nazar-ı şeriatta merdud ve seyyiatı hasenatına galebe ettiğinden maslahatı beşer fetvası ile mensuh ve intibahı beşerle mahkumu inkiraz sefih mütemerrit Gaddar manen vahşi bir medeniyetin himayesini Asya'da deruhte edecek idik. Meclisten biri dedi: "Neden şeriat şu medeniyeti reddediyor? Bizim muradımız medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir. Yoksa medeniyetin günahları, seyyiatları değil ki ahmaklar o seyyiatları, o sefaayetleri mehasin zannedip taklit edip malımızı harap ettiler." Medeniyetin günahları iyiliklerine galebe edip seyyiatı hasenatına racih gelmekle beşer ikihar harbi umumi ile iki dehşetli tokat yiyip o günahkar medeniyeti zırzeber edip öyle bir kustu ki yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşallah istikbaldeki İslamiyetin kuvvetiyle medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulhu umumiyi de temin edecek dedim çünkü beş menfi esas üzerine teessüs etmiştir. Noktayı istinatı kuvvettir. O ise şehni tecavüzdür. Hedefi kastı menfaattir. O ise şehni tezahumdur. Hayatta düsturu cidaldir. O ise şehni tenazudur. Kitleler mabeynindeki rabıtası ahiri yutmakla beslenen unsuriyet ve menfi milliyettir. O ise şehni böyle müthiş tesadümdür. Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi teşci ve arzularını tatmin ve metalibini teshildir. O heva ise şehni insaniyeti derece melekiyeden, dereki kelbiyete indirmektir. İnsanın mesi manevîsine sebep olmaktır. Bu medenilerden çoğu eğer içi dışına çevrilse kurt, ayı, yılan, hınzır maymun postu görülecek gibi hayale gelir. İşte onun için bu medeniyeti hazıra, beşerin yüzde seksenini meşekkate, şekavete atmış, onunu mümevveh, hayali saadete çıkarmış. Diğer onu da beyne beyne, ikisi ortası bırakmış. Saadet odur ki, külle ya eksere saadet ola. Bu ise ekalli kalilindir ki, nev-i beşere rahmet olan Kur'an, ancak umumun, La akal ekseriyetin saadetini tazammun eden bir medeniyeti kabul eder. Hem serbest hevanın tahakkümüyle, havaici gayri zaruriye, havaici zaruriye hükmüne geçmişlerdir. Bedeviyette bir adam dört şeye muhtaç iken, medeniyet yüz şeye muhtaç ve fakir etmiştir. Say, masrafa kâfi gelmediğinden, hileye, harama sevk etmekle, ahlakın esasını şu noktadan iksat etmiştir. Cemaate neve verdiği servet, haşmete bedel, ferdi şahsı fakir, ahlaksız etmiştir. Kurunu ğla'nın mecmu vahşetini bu medeniyet bir defada kustu. Alemi İslam’ın şu medeniyete karşı istinkafı ve soğuk davranması ve kabulde ıstırabcağıyı dikkattir. Zira isttiğina ve isstiklaliyet hassasıyla mümtaz olan şeriattaki ilahi hidayet, Roma felsefesinin dehas aşılanmaz, İmtizac etmez, bel olunmaz, tabi olmaz. Bir asıldan tevem, ikiz olarak neşet eden eski Roma ve Yunan iki dehaları ile su ve yağ gibi müruru asar asırlar medeniyet ve Hristiyanlığın temzicine çalıştığı halde yine istiklallerini muhafaza adeta tenasuhla o iki ruh şimdi de başka şekillerde yaşıyorlar. Onlar tevem ve esbabu temzic varken imtizac olunmazsa Şeriatın ruhu olan nur-u hidayet o muzlim pis medeniyetin esası olan Roma dehası ile hiçbir vakit mezjolunmaz bel olunmaz dediler. Şeriat-ı Garra'daki medeniyet nasıldır? dedim. Şeriat-ı Ahmediyye'nin vesselam tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise ki medeniyeti haziranın inkışaağından inkişaf edecektir. Onun menfi esasları yerine müsbet esaslar vaz eder. İşte noktay istinat kuvvete bedel haktır ki, şehni adalet ve tevazündür. Hedefte menfaat yerine fazilettir ki, şehni muhabbet ve tecazüptür. Cihetül vahdette unsuriyet ve milliyet yerine rabıta-i dini, vatanî, sınıfîdir ki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 Demek biz malûbiyet ve ikinci cereyana takıldık ki mazlumların ve cumhurun cereyanıdır. Başkalarından yüzde seksen fakir ve mazlumsa, İslamdan doksan belki doksan beştir. Alemi İslam şu ikinci cereyana karşı lahkaid veya muariz kalmakla hem istinatsız, hem bütün emeğini heder, hem onun istilasıyla istihaleye maruz kalmaktan ise akıllane davranıp onu İslami bir tarza çevirip kendine hadim kılmaktır. Zira düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça dosttur. Nasıl ki düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır. Şu iki cereyan birbirine zıt, hedefleri zıt, menfaatleri zıt olduğundan, birincisi dese öl, diğeri diyecek diril. Birinin menfaati zarar, ihtilaf, tedenni, zaaf, uyumamızı istilzam ettiği gibi, ötekinin menfaati dahi kuvvetimizi İttihadımızı bir zarure iktiza eder. Şark husumeti İslam inkişafını boğuyordu, zail oldu ve olmalı. Garp husumeti İslam'ın ittihadına, uhubbetin inkişafına en müessir sebeptir, baki kalmalı. Birden meclisten tasdik emareleri tezahür etti. Dediler: Evet, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gürsada İslamın sadası olacaktır. Tekrar biri sordu: Musibet cinayetin neticesi, mükafatın mukaddemesidir. Hangi fiilinizle kadere fetva verdiniz ki şu musibetle hükmetti? Musibeti Amme ekseriyetin hatasına tereddüb eder. Hazırda mükafatınız nedir? Dedim: Mukaddemesi üç mihim erkan İslamiyedeki ihmalimizdir. Salat, savun, zekat. Zira 24 saatten yalnız bir saati, beş namaz için Hâlık Teâlâ bizden istedi, tenbellik ettik. Beş sene 24 saat talim, meşekkat, tahrik ile bir nevi namaz kıldırdı. Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi, nefsimize acıdık, kefareten beş sene oruç tutturdu. Ondan kırktan yalnız biri ihsan ettiği maldan zekât istedi, buhlettik, zulmettik o da bizden müterakim zekatı aldı. El-ceza-u min cinsil amel. Mükafat-ı hazıramız ise, fasık, günahkar bir milletten, humsu olan dört milyonu velayet derecesine çıkardı, gazilik, şehadetlik verdi. Müşterek hatadan neş'et eden, müşterek musibet, mazi günahını sildi. Yine biri dedi, bir amir hata ile felakete atmış ise, dedim, Musibet zede mükafat ister. Ya amiri hata hasenatı verilecektir, o ise hiç hükmünde veya hazine-i gayb verecektir. Hazine-i gayb'da böyle işlerdeki mükafatı ise derece-i şehadet ve gaziliktir. Baktım meclis istihsan etti. Heyecanımdan uyandım, terli, elpençe yatakta oturmuş kendimi buldum. O gece böyle geçti. Bediüzzaman yanında başka kitaplar bulundurmuyordu. Neden başka kitaplara bakmıyorsun denildiğinde, buyururlardı ki, her şeyden zihnimi tecrid ile Kur'an'dan fehmediyorum. Eserlerden nakletse de, bazı mühim gördüğü mesaili, takir etmeden alırdı. Ne için aynen böyle tekrar ediyorsun diye sorulduğunda, hakikat usandırmaz, libası değiştirmek istemem buyururdu. Yukarıda bir nebze zikredilmişti ki, Bediüzzaman, Hak'a Kur'aniye'ye ait 12 iki tehlifatını ettirmişti. Haşiye, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin İstanbul'da ve bir kısmını bilahere Ankara'da tab neşrettiği o zamanki eserleri, 40 sene sonra Arabi Mesnevi Nuriye ismiyle bir arada bir mecmua halinde neşredildi. İşte bu Mesnevi Nuriye'nin mukaddemesinde bu eserler hakkında diyor. 40-50 sene evvel Eski Said, ziyade ulûmu akliye ve felsefiyede hareket ettiği için hakikatül hakaika karşı ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradı. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Çünkü aklı, fikri, hikmeti felsefe ile bir derece yaralıydı, tedavi lazımdı. Sonra hem kalben hem aklen hakikata giden bazı büyük ehli hakikatın arkasında gitmek istedi. Baktı onların her birinin ayrı, cazibeder bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam-ı Rabbani de ona gaybi bir tarzda tevhid-i kıble et demiş. Yani yalnız bir üstadın arkasından git. O çok yaralı eski Said'in kalbine geldi ki, üstad-ı hakiki Kur'andır, tevhid-i kıble bu üstadla olur diye yalnız o üstad-ı kutsinin ile hem kalbi hem ruhu Gayet garip bir tarzda süluka başladılar. Nefs emmaresi de şükuk ve şübehatiyle onu manevi ve ilmi mücadeleye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil, belki İmamı Gazali, Mevlana Celaladdin ve İmam Rabbanî gibi kalp, ruh ve akıl gözleri açık olarak ehli istirakın akıl gözünü kapadığı yerlerde o makamlarda gözü açık olarak gezmiş, Cenab-ı Hakatsiz şükür olsun ki. Kur'an'ın dersiyle irşadiyle hakikata bir yol bulmuş. Hatta "ve fi kulli şey'in lahu ayetun tedullu ala enhu vahidun hakikatına mazhar olduğunu Yeni Saidin Risale-i Nuri ile göstermiş. Mevlana Celaleddin, İmam-ı Rabbani ve İmam-ı Gazali gibi akıl ve kalp ittifakıyla gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsinin evhamdan kurtulmasını temine çalışıp ve Hamd eski Said, yeni sayıda e inkılâb etmiş. Aslı Farisi, sonra Türkçe olan Mesnevi Şerif gibi, o da Arapça bir nevi Mesnevi hükmünde, katre, hubab, habbe, zühre, zerre, şemme, şule, lemalar, reşhalar, lasiyemalar vesaire dersleri ve Türkçe'de nokta ve lemaatı gayet kısa bir surette yazmış, fırsat buldukça da tab etmiş. Yarım asra yakın o mesleği Risale-i Nur suretinde, fakat dahili nefs ve şeytanla mücadeleye bedel, hariçte muhtaç mütehayirlere ve dalalette giden ehli felsefeye karşı Risale-i Nur, geniş ve külli mesneviler hükmüne geçti. O fidanlık mesnevi, turuk Hafiye gibi enfüsi ve dahili cihetinde çalışmış, kalp ve ruh içinde yol açmağa muvaffak olmuş, bahçesi olan Risale-i Nur, hem enfüsî, hem ekser cihetinde Cehriye gibi afaki ve hariç daireye bakıp, marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış, adeta Musa aleyhisselamın asası gibi nereye vurmuş, su çıkarmış. Hem Risale-i Nur, hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip, Kur'an'ın bir icaz manevisiyle her şeyde bir pencere-i marifet açmış, bir senelik işi bir saatte görür gibi, Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki, bu dehşetli zamanda hadsiz ehli inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp, galebe etmiş. Bu eserlerden üç dördü Türkçe olup, mütebakisi Arabidirler. Bu zamana kadar hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarz-ı beyan ve ifadeyle hakikatları ispat ediyorlar.